...Barşova iklim Zirvesi'nden. Günaydın Gökşen. Günaydın tekrar. Günaydın. Günaydın. Nasıl gidiyor vaziyetler? Evet, vallahi... Işte bugün ...en büyük haberi siz de görmüşsünüzdür... ...paylaşmışsınız herhalde... ...Türkiye'nin gümün posili seçilmesiydi. Evet. Ee, onun dışında da müzakereler devam ediyor. Dün e, bu daha ziyade 2015 anlaşmasının nasıl içeriği ile ilgili ve e, sistematikinin nasıl olması gerektiği ile ilgili e, bilgiler paylaşıldı ama onlar kapalı toplantılardı. Evet. Onun dışında e, STK'lara özel işte, olmayan bilgilendirme yapıldı. Daha doğrusu e, devlet kurumu olmayan yani man özel bilgilendirmeler yapıldı. Ama tabii daha müzakerelerin başındayız. Yani biraz sonuca doğru genelde 2 hafta süren müzakirelerde sonuca yaklaşma ya da biraz daha resmin netleşmesi son 3-4 günde oluyor. Ee, şimdi daha e, yavaş yavaş sistem oluşmaya başlıyor gibi. Ama yani ben filmlerin baskısı ile beraber buradan daha önce de konuşmuştuk. Ülkeler hep şeyi amaçla yapıyorlardı. 2015'e kadar bu yeni anlaşma sürecini erteleyip 2015'te yeni bir anlaşmayı yapmayı istiyorlardı. Burada hem Filipinlerin hem de gelişmekte olan ülkelerin baskısıyla bir düzgün yol haritası, yani hangi tarihe kadar içeriği, hangi tarihten sonra sistematik olacak, ondan sonra kaç ay ülkeler tartışılacak, tartışacaklar falan gibi, o net bir yol haritasının çıkacağı umudundayım hala. <gülüyor> Bilmiyorum yüz erkelerden ne kadar ummak doğru ama. Evet yani bana da şey önemli göründü aslında ilk defa olarak mesela böylesine büyük doğal sayılan ama aslında insan kaynaklı olduğu artık kesinlikle saptanmış birimde ispatlanmış olan olaylarda tayfun gibi. ilk defa mesela hem Filipinler Dışişleri Bakanı da açıkça bunun bir iklim değişikliğinin uzantısı olduğunu, sebebinin iklim değişikliği olduğunu söyledi. Mesela Albert Del Rosario konuşması Hı. açık bir şekilde. Ve işte açlık grevini sürdürüyor yanılmıyorsam. Yep Sanyo'da Filipinler şeyde O da aynı şeyi söylemişti temsilcisi de. Yani bu kayıp ve zarar mekanizmasını düzeltmeleri lazım. Ona Gelinceye kadar açlık grevi yapacağız dedi. Yani süren, devam ediyor. Sizin de dün e, belirti hem ümidin hem de senin söylediğiniz gibi e, açlık grevin dayanışması da devam ediyor. Bu arada Tayfun can almaya da devam ediyor. Çin'de de 8 kişinin ölümüne yol açmış diye haberler var. Ve iklim değişikliği kesin olarak e, ardındaki sebep olduğu da belirtilen... Yeni raporlar da çıkmış London School of Economics'ten. Onları da gördük. Yani en azından ön planda bu çok trajik şeye rağmen konuşulması ihtimali var. Bir de sera gazlarının tarihin en yüksek seviyesine çıktığı da bugün gene bir raporda gördük. Yani hepimiz hay, hayyan kurbanı olacağız diyorlar aslında Filipinler bütün dünyaya da verdikleri. Mesajdı. Ama Türkiye'de bunun esamisi bile okunmuyor. Senin yazın vardı dün Radikal Gazetesi'nde. Yeşil, evet. Yeşil Gazete'de Ümit'in yazısı vardı Ümit Şahin'in. Ve bizim açık sitede bu yazıları da aldık koyduk tabii. Bizden başka da bunu pek konuşan yoktu. Sen şey de duydun mu Hürriyet Gazetesi'nde küçük bir not var. Dört satırlık. Yok, Dünya 2035'te 3 onda 6 derece ısınacak diyor. Uluslararası Enerji Ajansı raporunu ele almışlar. E Hı -hı. ne yapalım diyor. Yani uluslararası hedef olan 2 derecenin çok üstüne çıkacağını gösteriyor demiş. Evet. Yani bunu e, düşününce anlatmak zor gibi geliyor insana. Çünkü her gün yaşadıkları sorunlar, her gün yaşadıkları sorunların aslında bir sorun olduğunu insanlara fark ettirmek zor. Dün Dünya Meteoroloji Örgütü'nün e, basına çıkamasını takip ettim ben. Çok kısa takip edebildim ama e, orada Dünya Meteoroloji Örgütü şey gösteriyordu. Filipin kıyılarında deniz seviyesi e, 35 santime kadar yükseldi. diyor Yani deniz seviyesi 35 cm yükselme e, dalga seviyesinde çok daha ciddi şekilde yükselmeye sebep oluyor. Üstelik de denizin e, ısınmasıyla beraber genişlemesi de söz konusu. Dolayısıyla ısınma ve genişleme birleşince yani şimdiye kadar yaşanmamış bir felaketlere sebep oluyor diyor. Dün yine Filipinler'de e, etkilenen bölgelerden birinin valisi konuştu. E, o da çok doğru bir şey söyledi. Biz de o zaman eski sistemlerle yeni dünyayı değerlendirmemeliyiz dedi. Bize dedi işte bütün meteoroloji örgütleri fırtına, kasırga geliyor dediler dedi. İşte bir tayfun geliyor dediler. Biz de tayfunu yıllardır yaşayan insanlarız. Alışkınlar o yani. Tayfına, alışkımız dedi. Biz de tayfuna göre önlem aldık. Ama bunun tsunami'den betel bir tayfun olduğunu bilemezdik Evet. Dedi. Dolayısıyla bunlar, artık bunlara başka isimler bulmalıyız. Artık bunları başka şekilde değerlendirmeliyiz dedi. Dolayısıyla dediğimiz gibi yani yeni yeni normal bir dünyaya doğru gidiyoruz ama e, <gülüyor> ne kadar önlem alınacak bundan onu da bilemiyorum. Evet yani Levent demin eklemeyi unuttum. Levent Kurnaz'ın da hem bizde programında hem de e, yazısı var. T24'te. T24'ün T24 T24 evet. sitesinde yazılmış bu konuyu da takip eden arkadaşımız Profesör Levent Kurnaz'ın da fakat e, Türkiye'den e, ses gelmiyor gerçekten. E, peki şeyi de söyler misin? Türkiye-Varşova'da günün fosili seçilmesinin gerekçeleri e, nelerdi? Tabii Hemen onları da sıralarım. Aslında birden fazla sebep yüzünden Türkiye günün fosili seçildi. Geçtiğimiz, bundan iki yıl önce e, tek sebep işte hiç bitimle ilgili harekete geçmemesine rağmen onlardan faydalanmaya çalışmasıyla günün fosili seçilmişti. Geçtiğimiz yılda kömür ...yatırımlarıyla fosil seçilmişti. Bu yıl birden fazla sebep... ...diyebiliriz. Hala seragazı salımlarını en hızlı arttıran... E, ...aneks bir ülkesi. Yani sorumluluk alması gereken... ...ülkelerden bir tanesi olması. Ama sorumluluk almak yerine... ...seragazı salımlarını hızlı arttırması bir sebepti. Yüzde yüze yakın. 100... Yani yüzde doksan sekiz oranında. 90'dan Yok yüzde yüz yirmi dört. Ha yüzde yüz yirmi dört doğru. Evet. Yüz yirmi dört evet. E, i̇kincisi bu biliyorsunuz bu yıl çeşitli yapısal değişiklikler de oldu bakanlıklarda. İklim değişikliği koordinasyon kurulu hava dairesiyle birleştirildi. İklim değişikliği daire başkanlığı, iklim değişikliği şubesine düşürüldü. Dolayısıyla e, burada bu, bu kurumların etkisizleştirilmesi, dolayısıyla iklim değişikliğiyle ilgili politikaların içinin boşaltılması diye Türkçe'ye çevirebiliriz ya da e, azaltılması E, bu ikinci sebepti. Üçüncüsü de bu yani kuruluş yasası itibariyle e, iklim ile ilgili süreçlerde mutlaka yer alması gereken Çevre Bakanlığı'nın e, müzakerelere henüz gelmemiş olmasıydı. E, dolayısıyla bu üç sebebi birleştirince komikte bir metin yazılmış e, Climate Action Network ta tarafından yani buraya turistik gezi olarak geldiğinizi düşünmek istemiyoruz. <gülüyor> buraya mutlaka ki bir hedef göstermeye gelmişsinizdir değil mi Türkiye diye. Ee, dolayısıyla böyle Türkiye'yi bir aslında üzerine sorumluluk düştüğünü hatırlatmak için yapılmış bir fos, fosil ödülüydü. Evet şeyi hatırlatmıyorlar değil mi? Biz çevrecinin daniskasıyız. En çevreci biziz diyen başbakanın ve yetkililerin çevre bakanının filan konuşmalarını hatırlatmamışlar insaflı davranıp. Ee, yok onlar, onlar yoktu. Evet, çok aslında yani gençlerin ve sivil toplumun direnişi devam ediyor. Evet, benim de merak ettiğim bir soru var. Sanlıon'un açlık grevi nasıl gidiyor peki? Katılımlar olmaya devam ediyor mu yoksa baksın evaladı mı? E, kat, katılımlar olmaya devam ediyor. Biz e, <gülüyor> çok ilginç ama Türkiye'den geldiğimiz için yani. Ya açlık grevi ya da dayanışma orucu yapanların büyük çoğunluğu e, gelişmiş ülkelerden gelenler. Yani dolayısıyla kendi ülkelerinin bu işte sorumluluk alması gerektiğini söyleyenler. İşte Amerika'dan, Kanada'dan, e, Avrupa'dan gelen yapı Ve e, bizden Ümit de doktor olduğu için böyle bir e, tübbi olarak kimliği yapmalı diye, diye yönlendirme istediler. Onlarla da bir hayli koordinasyon halindeyiz bu yüzden. Ee, açlık revi, sanon sabunun açlık, e, pardon sanonun açlık revi devam ediyor. sonun açlık revi destekler de büyüyor. Bugün benim bildiğim kadarıyla bir iki tane dini grup da e, buna destek verdiklerini gösterecekler. Ama açlık revi'ne dün de söylemiştik böyle e, yani. Gerçekten birilerinin zarar göreceği bir formatta yapmamaya çalışıyoruz. Zira çok az sivil toplum katılımı var. O sivil toplum katılımlarının da en etkin şekilde kullanılabilmesi en önemli buradaki etkenlerden bir tanesi. Keza dini gruplarda yani bazı insanlar bir gün tamamen 24 saat oruç tutuyorlar. Bazı insanlar Müslümanların oruç tuttuğu gibi gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutuyorlar. Bazı insanlar sadece bina içindeydi, UNSCCC binası, binası içinde yemek yemiyorlar. Ee, farklı yöntemler var ama e, ben yani bu ümitle beraber bu tür bir destek konusunda biraz yardım etmeye çalıştığımız kadarıyla gördüğümüz e, sayı gittikçe artıyor. Dolayısıyla da ilerleyen günlerde de artı tahmin ediyorum. Evet, Polonyalı kömürcüler ne diyorlar acaba? Merak ediyor. Etmiyor diye insan. Bir de şey ilginç. 350 org'dan Filipinler, e, Güneydoğu Asya koordinatörü 350 org'un e, ZEF'in sözü çok e, anlamlı tabii. Biz, bu tayfun vurunca bizim e, e, görevimizin aciliyeti büsbütün arttı diye konuşmuş. Yani Hayyan tayfunundan iki kat kuvvetli olmak zorundayız şimdi demiş. Bu da çok ilham verici bir mücadele evet. sözü. Belki daha sonra bugün Pelin Cengiz'lerin programında Mahir'le beraber bu Filipinler onlarla konuşacaklar. Hı hı. Evet. Evet. Oradaki insanlar, çok özür dilerim, oradaki insanları da e, Kurşunlu'daki durumu da anlatın. Onlar da aynı şekilde bir açlık grevindeler. Kurşunlu köyünde hemen yanı başlarında bir felspat madeni yapılmasın diye insanların, köylülerin yaptığı bir açlık grevi var. Ki biraz daha zorlu geçiyor olsa gerek Polonya'dan üzerlerine ateş açıldığı gibi haberler de geliyordu. Bunun hikayelerini de anlatın onlara. Evet, peki yani başka bugün için söylenebilecek başka bir şey var mı? Yok yani yarın tekrar yine konuşuyor oluruz zaten konuşuyoruz peki çok teşekkürler yarın görüşmek ben üzere teşekkürler görüşmek üzere. Varşova iklim zirvesinden. Açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla